بِالعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ نُورٌ بِهِ تَرَقَّى بِهِ تَحَيَّى عَالِمًا حُرًّا فَخُطَّ سَلِ إِمَامًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى ضَمَّتْهُ الْبُحُورُ بِسْمِ الله الرَّحِيمِ الحمد لله رب الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ رَسُولِ كِتَابُ Tabii kitap henüz elimizde yok. İnşallah inşallah bu hafta çıkartırız. Ama başlamak için size ilk sayfaları getirdim. Kitabın müellifi Şeyh Ali İbn Hudeyr İbnü'l-Feth el-Hudeyr. Hafizehullah 1374 doğumludur. Riyad'da doğmuştur. Kasim bölgesinde yani okumuştur, yetişmiştir. Şeyh Hamut bin Ukla-i Şuaybi Rahimullah'ın talebelerinden ve en yani meşhur ve en gözlü talebelerindendir. Kendisi henüz vefat etmedi, yaşıyor. Şeyh Ali bin Hudayr. Allah'ım ne doğru hatırlıyorsun? 2002 gibi Allah'ım esir edildi. Yani Suudi Arabistan'da Nizam onu tutukladı. Ondan beri de es esaret Rabbim onu kurtarsın. Rabbim onu korusun. Ve esaretini kurtarsın. Yani akide bahsinde ve yani iman, akide özellikle cehalet mevzusunda çok yazdıkları vardır. Ve özellikle yani bu bahiste, yani cehalet mevzusunda dinin aslında cehalet mazeret midir, değil midir özellikle meselesinde yani yazdığı şeyler ilk yazılmış diyebilirsin yani yani bu konuda daha evvel kimsinin yazmadığı bahisleri yazmıştır kendisi. Hafizallah. Habu kitaplardan birisi bu okuyacağımız kitap Kitabur Hakayık. Bunun da konusu yani bu özellikle yine yani İslam şirk ve buna taluk eden işte zahir mesele nedir hafi mesele nedir işte cehalet mazereti vesaire yani bu konuyla etrafına dönüyor. Değerli bir kitaptır. Ha, bu kitap yani çok değerli bir kitaptır. Ama bazı yerlerde izahata muhtaçtır. Ha şimdi yani zaten kitabın hazır baskıya hazırlanmış olan ki bu kitabın yani bir baskısı var mı bilmiyorum Allah'ım. Yani şey manada, bir kitap evi basmış mı? Yani ben çok baktım ama bulamadım. Belki yerel bir baskı evi, yayın evi belki şeyde basmış olabilir. Kasım'da yani. Belki basmış olabilir. Veyahut da belki kendileri bir yayın evinde bastırmış olabilirler. Ama böyle piyasada, meşhur yayın evlerinde satılan bir kitap değil basılmış. Bunu da baskıya hazırlamış olan, hazırlamış olan şeydir. İşte Memlûk Cavidol Cihad. Onlar bir PDF, PDF şeklisi, şeklini hazırlamışlar. İşte bir kapak filan bir şeyler yapmışlar. Öyle bir kitap olarak sunmuşlar yani. Elbette yani şimdi o, o, yani o hazırlamış oldukları o kitabın evelinde, işte Şeyh Hamid bin Okla rahimullah'ın takdimi var. Sonunda Şeyh Ali bin Hudayr'ın Hafizullah'ın yani bir küçük, çok muhtasar bir tercümesi var. Ondan sonra da yani doğrudan kitaba giriş yapıyor. Biz de oradan başlayacağız. Şeyh Hamoud bin Ukla Rahimullah Muqaddi'e takdimini ve Şeyh Ali bin Hudayr'ın Hafizullah'ın şey seni yani muhtasar hal tercümesini kendiniz okursanız inşallah artık. Kitabı. شكرًا لكم زمان. بسم الله الرحمن الرحيم المقدمي الشيخ علي بن خضران مقدمي كتابنا. ديك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعث. فهذا كتاب فهذا كتاب يصر الله جمعه يدور حول حقيقة الإسلام والشرك والكفر. هو كتاب زماننا يعني برضه نادي علي. Şeyh Ali ibn-i hafizullah yani kitabın mevzusunu ne, içeriği nedir? gayesi, maksadı nedir? Yani bunu okuyanın yani kitabını tanıtıyor. Buna ne diyorlar? Belagat, beratul istihlal beratul istihlal müellifin kitabına bu şekilde giriş yapması yani kitabını tanıtarak kitabındaki gayesini, maksadını ve kitabın yani böyle bir özünü çıkartarak okuyanın istifaline sunmasına beratul istihlal derler. Burada fehde kitabun yeserallahu cemmehu يدور حول حقيقة الاسلام والشرك والكفر. Yani ana konuları bu. İslam'ın hakikati nedir? Şirkin hakikati nedir? Küfürün hakikati nedir? burada görüyorsunuz yani Şeyh el-Bin Hudayr netmiş. Şirk ve küfür arasını ayırmış. Ayırmış. Bu ulema arasında yani görüşlerden birisi Şirk ve küfür ayrıdır ki sahih olan odur. Niye, yani niye, niye binayen ve da niye ayırmak lazım? işte bunlar o kitabın konusu olacak. Bu kitapta bu şeyler konu edilecek. وَيُذْكَرُوا ف۪يهِ اسْمَعُ الد۪ينَ O zaman kitapta yani dini isimler, وَاَحْكَامُهُ O dini isimlere terettüp eden şerî ahkâm, وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَ Yani şerî isim, ve ahkam ona tereddüb eden ahkam arasında fark nasıl fark var? Bunlar konu olacak kitapta. Ve yani şer'i hükümle dini ismin şer'i ismin bir arada olması, ve ayrı duru ayrı olmaları. Bu da kitabın konusu olacak. Ve hakikatu kıyamul hucje hucd-ı gerçen hakikati nedir? Nasıl gerçekleşir? mutlak muayyen bunlar konu ve hakikatül mesele zahire ve kafiya sonra zahir ve kafi meseleler yani hakikat zahir mesele ne demek kafi mesele ne demek ve bunların yani şerî ahkamda etkisi nedir nasıl değerlendirilir ve farku beyne huma ik fark Vel usul ve şerâe yani asliti yani umumen yani asırlar ve yani şerî ahkam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 Yani o sözlerin istifade etmek için. Tabi'ne hasseb ettila'ine ve ma tahassele lene mâ taksir. Burada tabi Şeyh Ali Hüzerne'ye hafîzullah. Yani bu bahiste elbette hiç kimse ulemanın sözlerini ihat etmiş değildir. Ve bu yani necidli tevhid davasını üstlenmiş olan imamların yolunu izleyen ulemanın bir kusuru Yani bunu bu kitapta da göreceksiniz o bir kusur işin hakikatı. Tabi kendileri bunu bir kusur olarak elbette algılamıyorlar ama işin hakikati kusurdur. O da nedir? Yani ulema da genelde ulema derken yani Necidli davet e, tehid davasının ulemasıyla yetinmeleri. Yani e, özellikle Necidli davet imamların imamlarından nakilleri çokça getirmeleri ama onun dışında ümmetin ulemasından çok fazla istifade etmemeleri ve onları dışında aslen yani ulemadan istifade ettikleri zaman genelde bu İmam İbni Taymiye, İmam İbni Kayyim olur. Ama onun dışında çok fazla yani başka ulemadan çok fazla yani istifade etmezler. Bu bir yani bir kusur ve bu bu yönden yani bu cihetten de yani tenkit edilirler. Hmm. Ama yani bu, bu neticede bu yani işte e, Hicazlı Selefi yani hareketinin Selefi medresesinin yani Hicaz medresesinin menheci böyle. Yani genelde e, kendi yani Necitt davet imamlarında az çok yani bazen daha çok bazen daha az ya da kimisi daha çok kimisi daha az. Yani onun kendi imamlarıyla alimleriyle yetinirler. el önemli بوردة طبعاً نذكر أقوال بعض بعض كان بوردة يعني الجنة الدا يعني نجت لذابت ولا لما فيها من الفائدة حسب التلاعنة وما تحصلنا مع التقصير وأكثر خطأ اليوم هو عدم التفريق بين ذلك وبرده يعني هو عدم التفريق بين ذلك يعني سيكيرسنداف هناك سوز سوزلدا ona şahitlik ediyor yani kastettiği Şeyh Ali bin Khudair'in hafızullah yani şer'i isimlerle onları teretüp eden ahkam arasına ayrılmaması ayrılmaması Hı, ayrılmaması bundan ötürü yani birçok hata düşüyor ve çok yani yanlışlar yapılıyor buna da şahit olarak işte bazı alimden sözlerini getiriyor mukaddimesinde yani bu ne diyor bu kitabın gayesini daha sana daha da çok izah ediyor yani kitabın gayesi asli itibarı ana da yani ana gayesi nedir yani o şer'i isimlerin hakikatlarını beyan etmek ve onlara terettüp eden şer'i ahkamı ve bu şer'i isimler ile onlara terettüp eden şer'i ahkamın ilişkisi nasıldır Hı? nasıl ilişkilerini, yani şeriatlı ilişkisini nasıl Bunu sana izah edelim. Yani asıl ana, ana mesele odur. Tabii bu da işin temeli, esası ve bu tasavvurda yani çok önemli bir mesele. Ha, yani şerî ahkama ve umumen sadece ahkama değil, yani o dindeki bazı mevzulara, asli mevzulara ve nazil, nazil olan bazı mevzulara nazarını, tasavvurunu yani temelden esasdan etkileyecek olan bir mesele bu mesele. Kalb İbn Teymiye rahimeullah ve kad beyne ma qablirrisalati ve etmiştir, tefrik etmiştir, ayırmıştır. kastettiğine yani Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalesi. Yani, el Risale burada yani ahdi ahdiyedir. Yani El Risale, Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalesi, yani başka bir tabir ile yani ilmin ulaşması, beyanın gerçekleşmesi, hüccetin ikamesi yani, El Risale. Yani burada Allah Subhanahu ve Teala Resulünü göndermiş ve Resulüne Aleyhisselatü Vesselam ümmete yani Allah'ın azz ve iradesini, hitabını aktarmış, tebliğ etmiş, tamam mı? Resale er o bu, burada bu. O zaman ne? Katfarraka Allahu beyne ma qabla risaleti ve ma Risale öncesi ve risale sonrası. Yani resul gelmeden evvel ve resul geldikten sonra ayırmıştır diyor İmam-ı Teymi Ne ayırmıştır? Fi esma'in ve yani isimleri, şer'i isimleri ve şer'i ahkamı birbirinden ayırmıştır ve cem'a beynehuma fi esma'i ve ahkam ve şer'i isimleri ve şer'i ahkamı yani toplamıştır. Bir arada getir yani bir araya bir arada vazetmiştir. O zaman demek ki yani bu inşallah göreceğiz. İşte kızat kitabın işte dediğim gibi ana konusu bu. Yani demek ki risalet öncesi de şer'i isimler sabit oluyor. Risalet sonrası da şer'i isim sabit oluyor. Risalet öncesi de şer'i isme şer'i ahkam teretüp edebilir. Ama risalet önce risalet öncesi şer'i ahkam yani şer'i ismi sabit olmasıyla şer'i ahkam teretüp etmeyebilirdi. Yani bu risalet öncesi ve risalet sonrası Allah Subhanahu ve Teala şer'i isim ve ona teretüp eden şer'i hüküm hem ayırmıştır hem de birleştirmiştir. Hem ayırmıştır hem birleştirmiştir. Ve kal, ve me'rifetu hududil esmai vâcibe. Yani burada İmam-ı Teymi Rahim'e bir sözünü getirerek şer'i isimlerin hatlarını, yani şer'i ismin hakikatı başka bir tabirle. Şer'i isimlerin hakikatı. Yani şer'i isim, kastet, kastetlerine şer'i isim dediğin zaman yani mesela? Müslüman. mesela evet, Müslüman. Evet, İslam, Müslüman. İman, Mu'min. Küfür, kafir. Şirk, müşrik. Fasık. Fısk fasık. Nifak münafık. Yani hepsine şer'i isimler. Bu şer'i isimlerin haddini, yani hakikatini, vasfını, onu yani lazım vasfı, ha? yani onu diğer işte mesela Müslüman İslam ismini küfür isminden ayıran vasıfları veyahut da şirki küfürden ayıran vasıfları. Nifakı fısk'dan ayıran, fıskı işte bidattan ayrılan veyahutta itaatten ayrılan yani bu imandan ayrılan yani bu vasıfları bilmek ha hakikatine bilmek. Nedir? Ma'rifetu hududil esma'i vacibe. Vaciptir la siyam hudud ma, ma enzelallahu ala rasulih. Bu İbn Teymiy'in rahimeullah'ın sözü. Sonra diyor ki ve قال ابن جرير رحمه الله في تفسير سوره الأعراف عند آيه وهذا من أبيان الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد المن منه بسواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين اسمائهما واحكامهما في هذه الايه لنورد الايه ايت hangi ayet kast ediyor فريقا هدى وفريقا ضل عليهم الضلال انه اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وهم يحسبون ها ويحسبون الله سبحانه وتعالى فريقا, هدا فريقا هدا ve fariqan hakka alehimu Allah subhanahu ve teala netti fariqan hede bi yani birincisi iki fırkayı ayırdı bak önce bir iki fırka var fariqan ve fariqan fariqan hede ve fariqan hakka o kon birincisi yani o toplu ayırdı sonra birine hede yani onların hidayet onların hidayet ismini verdi ve hidayet hükmünü verdi diğerlerine de ne dalalet, dalalet ismini verdi, dalel hükmünü verdi. Sebep çünkü onlar şeytanları Allah'tan başka dostlar edinmişlerdi. Ama neyle beraber oya hesabını ennu muhtedun ama doğru yol üzere olduklarını, hidayet üzere olduklarını zannediyorlardı. Yani onlar yaptıkları işlerin evet bu küfürdür, bu işte Allah'tan başkasının ibadettir vesaire bunu düşünerek, bunu bilerek yapmıyorlardı. Bilakis yani hak üzere olduklarını, hidayet üzere olduklarını zannederek böyle yaptılar ama yine bunlar rağmen Allah azze ve Celle onları ne etti? Onlara bir isim verdi. Ha, Fa rikan hakka alehimu ddalale. Onlara yine sapıklık yani vasfını, sapıklık ismini ve sapıklık hükmünü verdi. O diyor burada ve hada min abyani Yani bu ayet İmam İbn Cerir Rahimullah diyor. Ala hatai kavli men zaama Allah la yuazibu ahadan ala maasiatin raakibaha au illa an minhu bi yani uzman fearkaba inadan minhu yani onun batıl olduğunu şirk olduğunu işte küfür olduğunu biliyor ama yine de yapıyor inadından yapıyor işte böylesi kafir olur ha, bu azabı hak eder ama böyle olmayan bu kâfir olmaz azabı hak etmez sözü diyor işte bu yanlıştır ve bu ayet bunun en açık delilidir diyor yani bu ayet en açık surette buna delalet ediyor. Çünkü لَا لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَوْ كَانَكَ ذَٰلِكَ Çünkü eğer böyle böyle olsa eğer yani insan ancak bir şey bildiği yani doğruyu bilip ondan sonra o doğruya inadından ötürü doğruya muhalif hareket ettiğinden ötürü sadece cezayı hak etse o zaman lam <gülüyor> yekun beyne fariqı ddalaleti lli dall ve o yahsub ennehu hat ve fariq el huda fark o zaman ikisinin arası fark olmazdı ki ama Allah azze ve celle ne diyor وقد Allahu الله بين اسمائهما ikisinin arasında yani isminden de ayırdı ve ahkamihema hükümlerinden de ayırdı o zaman burada şahit ne yani Şeyh Ali bin Hudeyr hafizullah'ın getirdiği burada İmam Enûceri sözündeki şahit nerede yani Allah subhanu wa teala isimlerini ve hükümlerini Aynen. ayırdı. Makale Şeyh Abdül Latif Rahimullah, Şeyh Abdül Latif yani Şeyh Abdül Latif İbni Abdül Hasan, İbn Muhammed İbn Abdül Vuhab. İmam Muhammed Abdül yani torunun oğludur. Yani İmam Muhammed Abdül oğlu Hasan, onun oğlu Şeyh Abdül Rahman, meşhur Fethül Mecid sahibi, onun da oğlu Şeyh Abdül Latif. <gülüyor> Fî minhece tesis diyor ki o kem helak besebep kusur el ilm ve el hudud ve el min kusur el ilm ve el hudud ve el min yani niceleri helak olmuştur diyor niçin çünkü yani bu şeri isimlerin haddlerini sınırlarını ve hakikatlerini bilin bilmediklerinden ötürü ve kem vaka bir zâl ki min ve nicelerinde bundan ötürü hatalar ve şüpheler ve yani sıkıntılar var olmuştur. Sebebi ne? Çünkü bu şerî isimlerin hakikatlerini, hatlarını, sınırlarını bilmiyorlar. Ve misal olarak diyor ki misal o zâlkel İslam ve şirk, İslam ve şirk misal getiriyor burada. نَقِضَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا an. Bunlar ikisi bir, yani İslam ve şirk birbirine zıt olan iki şeri isimdir ve yani hakikattır. Birbirine zıt olan iki hakikattır. Bunlar asla bir araya gelmez de, ikisi de aynı, aynı anda gitmez de yok olmazdı. Yani muhakkak ikisinin birisi vardır. Bir insanda hem tevhid hem şirkin varlığı da mümkün değildir. Ama şirkin ve tevhidin yokluğu da mümkün değildir. Yani muhakkak ikisinden birisi vardır. Ya tevhid vardır, tevhid şirki def edecektir. Yahut da şirk vardır, o tevhidi bozacaktır. Dolayısıyla ne naklan, bunlar ikisi birbirini nakz eden, ha, birbirini nakz eden, birbirini bozan yani. Asla biri diğerine tahammül etmez, biri diğerini kabul etmez. Yani biri diğerini muhakkak ne edecektir? İfsad edecektir. Bozacaktır yani. Le <gülüyor> eşdemian, asla bunlar bir araya gelmezler velay yer tafi an ve asla ikisi de beraber gitmezler yok olmaz ay rahme Ve cehlü bil hakikatin haşni ya ikisinin hakikatını yani şirkin ve İslam'ın hakikatını bilmemek veya ahadihim veyahut ikisinden birisini bilmemek. Av ka kesiran min en ve ibadeti salihin li adami ma'rifeti al hakaiqi ve tasavvuriha. Bu ya ya ikisini bilmiyor vekt x'in birisini bilmiyor hakikatını. Bunun sebebiyle şirke ve salihleri ibadete yani o düşürüyor bu cehalet. Fakat burada da sözünde bak yani vel cehlu bil hakikatayn bilmiyor. Yani hakikatlerini bilmiyor lakin o cehalet ne diyor? Avka kesiran minen nas insanların birçoğunu şirke ve salihleri ibadete düşürüyor. Onu yapan cehalet. يعني يبنون إن شاء الله في تفصيلاتك لجيك وقاله والده أبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضد لا يجتمعان. وقال الشيخ أبد الله أبو بطين ومما يتعين الأتناء به معرفة حدود ما أنزل الله ala resulih inna allaha subhanahu dhamma man la ya'rifu hududama anzala allahu ala resulih faqala faqala taala al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududama bu da şeyh abu butein rahimullah'tan getirdiği bir söz bu da yine burada ayet-i getirmesi yani Allah subhanahu wa ta'ala bedevileri arabileri bununla kötülemiştir ne kötülemiştir. Yani onlar o ecderu an la ya'lemu hudud ma enzel Allah. Enzel Allahu ala Yani bu onlara, onlara uygun düşen bir vasıftır. Allah'ın hadlerini bilmemek, Allah'ın azze ve celle indirdiği hadleri yani umumen işte şeriat şeriatı a ya burada en yani hudud yani Allah'ın azze ve cel'in e, koyduğu sınırlar umumen Koyduğu sınırlar, yani tevhidin sınırları, şirkin sınırları, itaatin sınırları ve o itaatin içi, kendi içindeki tafsilattaki o sınırlar, yani emiller, nehirler, vacip, ayni yahut da kifai veyahut da mustabiat kısmı vesaire bütün bu sınırlar, şeriatın koyduğu bütün bu sınırları bilmeme hususunda diyor Arabiler. Yani onlara uygun düşer, onlara layıktır bu. E bunu zemmederek, o zaman yani bilmemek elbette... Yani mezmum bir haldir. Ve hâdâ kitâb-ı müştemilûn âlâ Her bir kısmı 10 yani On kısma taksim ettim bu kitabı diyor. Ve her bir kısmında ne? Bapları vardır ve ahyanen fusul. Bazen de o bapların altında fasıllar vardır. Fil ebuvâbi et min bâb ve tepsît. Yani böyle daha önce de söylemiştim ulemanın örfünde yani kitap, asıl yani büyük konu kitapta beyan edilir. Sonra şeysi varsa yani daha alt bir izahı muhtaç ise o zaman bab açar. Babın da yine bir tafsilatı varsa fasıl, fasıl. açar. Fasıllar da izah eder ve fasılın da yine bir bir tafsilatı, teferruata var, ihtiyacı varsa o zaman mesele. Ha, o zaman mesele diye açar o mesele altında konuyu işler. وعدد أبوابه تسعة وستين بابا عطمشتكوس باب وقد يسر الله أنما في أبواب الكتاب ليس بالمثن القصير ولا بالشرح الطويل وإنما بين ذلك وأقصد بالحقيقة ما الشيء تشيء وكنهه والأصل فيه مؤلف رحم الله مقدمس مقدمس نصرانية يعني كتاب كونسو ne olacak? Ne içerecek? Ve yani kısa olmasına rağmen Allah'ın kitabın tümü, yani yüz küsur sayfadan Allah'ım oluşuyor. 69 bab diyor zaten. Yani 69 babta bütün bu meseleleri 69 babta işlemiş. Kendisi de söylediği gibi yani kitabın yani metni çok kısa da değil ama çok uzun da değil. Dolayısıyla yani birçok yere izaha muhtaç. Evet, şimdi diyor ki ilk birinci kısım Kitabü hakikatil İslam ve şirk. O birinci kitaptan İslam'ın ve şirkin hakikatını işleyecek, onu izah edecek. Yani el hakikatu zaten kendisi dedi, mahiyetü şey. Yani bir şeyin mahiyeti ve kunhu O'nun onun özü, O'nun evet, hakikati. Aslı. O'nu oluşturan, var eden. Yani o mahiyetlerinden birisi düştüğü zaman, yani bu hakikatini oluşturan mahiyetlerinden birisi düştüğü, yok olduğu zaman o zaman o da, o şeyde yok olan. Hakikati bu. Dolayısıyla yani bu manada ile muteradif diyebilirsin. Yani Aslı asılları, rukunleri yani bu manada bu bağlamda bu kelimeler hepsinin muadiliyebilirsin rukun asıl esas hakikat bab birinci bab hakikatul islam قال الله تعالى فإن حاجو فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن قال تعالى بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون ve Allah teala, "وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالتَّبَعْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" الآية. الحديث, بُني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه من حديث عمر رضى عنه. Tabirinji yani şimdi İslam'ın hakikatını, İslam'ın mahiyetini, İslam nedir onu eee izah edecek ve bunun içinde burada bu üç ayeti ve hadisi getirmiş. Birinci ayet nasıl yani Deli, delil delil yönüyor şahitlerde. Fenha juke fakul eslemtu vechhiye lillah. Eslemtu vechhiye ana şahit orda. Yani teslim oldum. Allah'a teslim oldum. Onu ikinci ayet biraz daha açıyor. Belemen esleme vechhuhu lillahi ve huve muhsin. Vohu muhsin yani muhsinle ihsan sahibi yani şeriata tabi olan şeriatı uygulan yani bir Allah'a teslim olmuş bahtinin artı zahiren de teslim olmuş ne malına yani Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini yerine getirdik yani muhsin olarak ve bunu üçüncü ayet biraz daha açıyor voman ahsenu Dînen mimmen esleme ve cehu ve huve muhsinun. Vetteba millete İbrahim'e hanife. O zaman burada bir, yani ve men ehsenu dînen. O zaman din bu. Ayetten anlayacak. Yani din bu. Allah subhanahu ve teâlâ ta dinin tarifini veriyor. Din de neden ibarettir? Mimmen esleme ve cehu Bir, Allah'a teslim olan. iki ve huve muhsinun. İhsan sahibi olması. Yani yani fiilende yani zahiren ve batinen Allah Subhanahu ve teala itaat etmesi o teba millete İbrahim'e hanife hanifte kimdir? Yani şirkten tevhide meyleden. Hanife yani halef halef mal arasında yani şirkten meyleden. Dolayısıyla o zaman burada, buradan da işte ulema İslam'ın tarifini getirmişlerdir. Yani daha أيرلندا تعرف إذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتواهيد بير والنقيد له بالطاعة والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة يعني بوئد شيء بير الاستسلام لله بالتواهيد إكي والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة الله يسب النار يعني برداء بوائلد هذا تعرفة شاعتر بير من أسلم وجهه لله yani nedir? Fele isti'lamu lillahi yani. bi't-tauhid. Hmm. Sonra ul hulusu min'esh-şirk. Tebun rahid ve muhsinun ve teba İbrahim ibrahim halife ve ul hulusu min'esh-şirk ve muhsin oluşu ul in kıyaduh lehu fitra. Ve bunu hadislerle destekliyor. Hadisde ne? Buniyil İslamu ala hamsin u beş'e üzerine binaat binâ olmuştur. İslam o da nedir? Birinci şehadet la ilaha illallah. Bu yani Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim olma kısmı. Sonra el hadife yani burada bazı alimler e, bu şekilde yetiniyorlar. Yani burada ne kastediyor? Yani ekmen ekmel el hadis. Yani hadisi tamam. tamam. O zaman da şehadet yani la ilaha illallah ve Muhammedun Resulullah bu da yani yine Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim olmakta da elbette dahildir. Sonra namazı kılması, o itay zeka ve hacgi ve Ramazan. bu beş şeyde nedir? İslam'ın hakikatındandır. Yani bu da daha, daha önce de çok konuşmuştuk. Bu ulema arasında ihtilaflı Yani o hakikatından şüphesiz beşte, beşi beş, beş rükünde, beş esasda. İslam'ın hakikatindendir ama yani hakikatin hangi mertebesindendir o ihtilaflı ve raci olan dedik. Yani bu beşi İslam'ın aslından aslı yani mertebesinden olmalarıdır. O zaman burada yani tarif İslam ta yani İslam'ın tarifini elistislamu lillahi bit tevhid ve'l hulus min eşriki ve'l inqiyadu lehu bit taa. Sonra faslun bu fasıl tabi bu baba tabi. Yani burada şimdi hakikatul İslam, İslam'ın hakikatı hakkında bir fasıl açmış. Bu fasılda da ne edecek? Şeyh Ali bin Khudayr, Hafizullah. Yani o İslam'ın hakikaten tahakkuk etmesi için gerekli olan şartları sayacak. Yani, Şurutu la ilahillah dediğimiz la ilahe şartları onları getiriyor. Ve qâle Teala fe'lem ennehu la ilahe illallah وَرَوَى مُسْلِمٌ رَحِيمُ اللّٰهِ Bu hangi şart? Şartı. İlim, şartı. İlim şartı. İlim şartı. O zaman yani burada İslam'ın hakikaten oluşması için, hakikaten tabi ya, bu bir mesele. Yani burada bu şartlar nerede aranır? Yoksa da hangi, hangi bağlamda arıyoruz ya da inceliyoruz yani İslam'ın hakikati noktasındır. Evet. Yani bu şartlar var ise o zaman İslam hakikaten vardır. Ama bu İslam'ın hükmen ha, hükmen varlığında araştırdığımız şartlar değildir. Ha. Çünkü İslam hükmünü vermekte muteber olan nedir? Zahir. Zahir. Zahir. Zahirdir. Zahir. Ha. Yani İslam şiarından olan bir şey şahıs getirdiği zaman o zaman ne Müslümandır. Ha şu zamanda hep şu ilaveyi de yapma mecburiyetini kendimizde hissediyoruz. Yani eğer İslam'ı izhar eder, yani İslam'ın şiarından, İslam şiarından bir şey izhar edip onu bozacak olan bir şeyi de izhar etmediği zaman. ilavesini hep yap yapmaya ihtiyacını hissediyoruz. Aslen bu gereksiz ha. Çünkü... Eğer bir kişi İslam'ın izahar ediyor demek zaten ne manaya geliyor? Yani İslam'ın izahar ediyor. İslam'la beraber şirki küfürü izah etmiyor elbette. Yani onun izahar ettiği sadece ne? İslam. İslam. Ben Müslümanım diyor. Yahu da la ilahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor. Namaz kılıyor. Ramazan ayında oruç tutuyor. Ya da kurban günde kurban kesiyor. Bunlar hepsi nedir? İslam şiarıdır. Ezan okuyor. Yani bütün bunlar hepsi onun İslamını ifade eder, ha, zahiren. Dolayısıyla böyle bir kişiyi gördüğün zaman ona İslam hükmünü verirsin, o zahiri hüküm. Onda bu şartlar şimdi, yani öyle namaz kılan birisine gidip, yani şeyi la ilahilerin la ilah şartları nedir biliyor musun? Bunu sormak, bu sorma yani bu burada kastedilmiyor, bu, so, bu bunu sual etmek gereksiz yere ha. Sebep onu yani gerektirebilir. Şüphe var olmuştur şahısta. O şüpheyi def etme babından yani sual edebilirsin. Ama asıl olan nedir? Bir insan İslam'ı izah ederse o zaman bu şartlar sual edilemez. Yani bu İslam'ın hakikatı. Hakikatı için bu şartlar var olması gerekir. Yani ahirette eğer bir insan şu şartlarla beraber La İlahe İllallah'ı oluşturmazsa o zaman ahirette La İlahe İllallah'tan istifade etmeyecektir istifade etmeyecektir. Ama dünya ahkamında eğer şirk ve küfür izah etmediği sürece bu kelime tevhid bu şartlarla beraber gelmese de kelime tevhidten istifade edecektir. Böyle birisine ne dersin? İşte munafık. Yani munafık. Yani İslam izhar ediyor lakin batninde hakikatını İslam'ı yok. İslam'ı bozuk. Ama izah ettiği İslamdır. Bu yani şerî isim olarak münafıktır yani munafık Şu zamanda yani, yani insanların örfünde, dilinde münafık ismi'nin sınırı farklı. Bak yani şeriatın münafık, nifak ismine ve münafık o failine verdiği isim ile insanların örfünde kullanılan isim arasında münafık isim arasında fark var. Şeriat kimi münafık diyor? Zahiri İslam, Batın. batını küfür. Peki, küfür, zahir olduğu zaman onu münafık der mi? Şeriat yok, o kafirdir, murtettir yani. Yani o murtettir, o irtitat hükmünü alır. Ama insanların dilinde münafık kimdir? Yani iki yüzlü olan. İki yüzlü olan herkes münafık. Yani Erdoğan da münafık. Ne bileyim işte başkaları, hatta Esed'e de münafık diyenler var veya da cübbeli de münafık vesaire yani. yani küfürleri zahir olan insanlara da... ...münafık diyorlar çünkü hani namaz kılıyor... ...İslam'ı da izhar ediyor yani. Yani izhar, İslam ile beraber küfürü izhar ettiği zaman... E, ...halkın dilinde ve halkın dilinden bu kullanımda etkilenmiş olan yani... yani ...ilim ehli insanlar da var böyle diyenler... Yani ...hem İslam'ı hem küfür izhar edenlere ne diyorlar münafık diyorlar halbuki... İslamla beraber küfür izah eden kimdir? Nedir? Kafir-i Murtek'tir yani. İşte bu ne? işte bak yani o şer'i isimlerin sınırını koyamadıklarından ötürü. Yani bu batıl görüşler ve bu hatalar yapılıyor. O zaman burada yani bu fasıllar ne diyor? Yani İslam'ın hakikatı, hakikatı tahkuk etmesi için gerekli olan şartlar. Ve bu şartlardan yani izah ederken derler ki yani bu mesele ilim nedir? İlim yani iman tarifi dahilinde değerlendirdiğimiz zaman iman nedir? Yani kavlun ve amelun. iman kavl ve ameldir. O zaman yani ilim de nedir? Kalbin kavli derler. Ha, kalbin kavli قول, yani kavlun kalp. Çünkü ehli Sünnetin iman tarifinde kavl ve amel e kavl de nedir? yani kavlul kalp ve kavlul beden yani kavlul kavlu bil cevarih yani kavlul bil cevarih ne olur? Yani, kavlul lisa hmm. ve amel nedir? amel yani amelul kalp ve el amelul bil cevarih dolayısıyla iman yani ehli sünnet imanı söz ve amel olarak tarif ettiği için tabii şimdi söz ve amel olarak tarif ettiğin zaman o zaman pekiler şimdi tasdik kısmı nerede? İqrar kısmı yani o marife kısmı onu da nereye yani dahil etmişlerdin kabulule hmm. kaur kalp yani kalbin sözü hmm, tasdik etmesi aynı nasıl dil dil tasdik eder dil ikrar eder Hani kaulu lisan, dil ikrar eder dil tasdik eder dil o marifeti dile getirir ha, ilmi dile getirir bunun gibi demişlerdir ki işte kaur kalp yani tasdik, ikrar, yakin, sıdk. Bunlar hepsi nedir? Yani kalbin kavlündendir. E peki, bunlar var olması için gerekli olan nedir? ilim, marifet. Dolayısıyla ilim ne? Marifeti de yani e, kalbin sözüne dahil etmişler. Ha, bazıları buna et, itiraz ediyorlar. Diyorlar ki yani kavlul kalb de neymiş yani? Böyle bir şey Arapça'da yani doğru değil. Lugaten çünkü kalbin kavli olmaz. Yani kalbin sözü. Kalp konuşmaz ki. Hani ona söz nispet edesin. Ama bu batıl yani bu doğru bir söz değil çünkü Arap'ın kullanımında kavl yani kale, faale, amale yani amele manasında şey eder, kullanır Arap mesela. Ammar Amr bin Yasir radıyallahu hadisinde bu junub olduğu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? اِنَّا مَا ondan sonra nasıl temim olması gerektiğini gösteriyor. O zaman yani اَلْقَوْلُ بِلْيَتْ Demek ki Arap, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ellerinle böyle söylemen insana yeterli olurdu. Orada kastetti tabi ne? اَنْ تَعْمَلَ بِيَدِكَ اَوْ اَنْ تَفْعَلَ بِيَدِكَ manasında. O zaman yani kalp demek ki yani, Arapça muhalif bir şey değil. Yani. Ya, burada el yani, ulema, hani, ehli sünnet ulema imanı ı ve amel olarak taksim ettikleri için yani kavlul kalbe de tasdik kısmı, marife, ilim kısmını yani kavlul kalbe dahil etmişler El muhim burada şimdi o zaman yani fe'lem el ilmu o şart itibariyle o zaman neye dahil yani kavlul kalbe dahil. Kalbin sözü. Kalbin sözüdür. Yani ilim kalbin sözüdür bu birinci şart. Ve تعالى: "قولوا آمنا بالله وما إلينا الآية". Ve hadis: "Emir edildi o insanları savaşmaya ki 'Lâ ilâhe illallah' desinler ve 'Muhammed Allah'ın Resulü' ve namazı kılsınlar ve zekâtı versinler." Hadis-i muttefakun aleyh'den lafzı böyle değil. Ve hadis yani karışmış hazırlayan kardeşler mi hadisi karış karıştırdılar Allah halim. أم أمرت نقاتل البلا فزلا أمرت نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله صنرة دوامدة فمن قالها فمن قالها وزمن قد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ومن قالها يعني بلا فزلا يعني أم أمرت نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله onun o hadisin devamında, ve manıqalıha, fakat aşma minni, mala ve nefsine, illa bıhquhi ve hisabı allah. Hadisin lafızı böyle. Yani bu bu şekilde bu hadis bu lafızda böyle gelmemiştir. Hı. Burada ama tabii maksut ne, el yani mümem, yani burada müellifin rahimullah hafızallahın kastı ne? Kavul yani kavulun, kavulun Kavlul lisan, yani. kavlu lisan yani. lisan lisan dilin kelime-i tevhidi ve şehadeti nutk etmesi, telaffuz etmesi. O zaman eğer bu ve bu İslam'ın hakikati için şart. O zaman eğer bir insan yani kelime-i tevhidi nutk etmezse la ilahe illallah demezse o zaman onda İslam'da hakikaten Yok. yoktur. Dolayısıyla ittifakken bir insan kelime-i tevhidi getirmesi Müslüman Değil. değildir. İttifakken. Ve kâle teâlâ İnneme المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في الحديث لا يلقى الله بهما Burada bir eksik var. لا يلقى الله بهما عبد غير الشاك فيهما إلا Bu hadiste eksik. Yani sahih olan la يلقى الله بهما عبد غير فيهما. Yani burada بهما kastetler yani Şehadeteyn. Şehadeteyn. Eşhedü en la ilaha illallah ve enni rasulullah hadis. Ondan sonra la yekallahu bihima bihima hum bihima abdun gayr şekil. Abdun gayr şekil. Bu düşmüş oldu. Abdun gayr şekil yani bu şahadete şahadette hiçbir şüphesi yok illa دخل cennet işte böyle birisi muhakkak ne cennete. cennete girecektir. O zaman bu hangi şart? Yakin. Yakin ha. Yakîn, ademü şek, ademü şüphe. Yakîn. 10000 kişi net lazım. Yani la ilahe illallah diye demesi lazım. Telaffuz etmesi lazım ama bunu neyle telaffuz etmesi lazım? Manasını bilerek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah manasını bilerek ve manasında da tereddüt etmeye etmeyerek yani ona yakinen yakinen tasdik ederek, ikrar ederek demesi lazım. Ha? Bunlar ilk üç şart yani. O zaman ancak onun kelime-i tevhidi söylemesi fayda verir. Hakikatte. Ama hükümde zahiren Müslümandır. Zahiren Müslüman ne manada? Yani şer'i ahkam Müslümanlara Müslümanlar için verilmiş olan şer'i ahkam onun üzerine uygulanır. Hükmen. Lakin hakikatinde, kalbinde ve Allah Azze ve Celle huzurunda, katındaki hali nedir? Bu üç şarttan birisi düşüyor yoksa o zaman değil yani Müslüman değil. Hakikati yoktur. Dörüncü şart Ve kâle Teala Allahü yeşhedü innel münafiqîne lekâzibûn Allah Subhanehu ve Teala muhakkak ki münafıklar yalancıdırlar. Ve fil hadis ben mâte ve huve yeşhedü en la ilahe illallah sâdiqan min kalbihi dâkhelel-cennâ. Bu, râhu-ahmedu min hadîfi-i mu'az râdîl anhu. Bu hangi şart? Sıdk. sadık, Sıdk ile demesi lazım. O zamanlar yani kelime-i tevhidi marife manasını bilmesi lazım. Ve onda O manasında herhangi bir tereddütü şüphesi olmaması lazım. yakinen bilmesi lazım. Ve sadık olması, sıdkı sahibi olması lazım. O kelime-i tevhidinde sıdkı sahibi olması lazım. Ha pekele, yani o şeyin yani bir dedik, ilim nedir? Kalbin sözüdür. Kavlul kalptir. Sonra ikinci şart Kavlul lisan. Üçüncü şart yani yakin nedir? Yakin de o da قول القلب. Ha o da kalbin sözüdür. Yakîn. Yakînen yani ha. Yakînen e, o marifete sahip olması. Ve vallahu yahşedu inel münafıkîne lekâzibûn. Sadık. O da قول. O da قول. O da قول القلب. O da kalbin sözünden. Tabi, yani o kalbin ameli de olabilir. Yani sadık olması. O kalbin ama yani burada bu bağlamda yani şey e, kalbin sözü. Sonra kaç oldu dört değil mi bu dört beşinci 5 şart vakalet aleyt ay bu şartlar yani istikraidir. ha yani bunlar binasta e, beyan edilmiş tevkifi şartlar değil bunlar dolayısıyla bazı alimler bu şartları la ilan şartlarını yedi getirir sayarlar bazıları sekiz bazıları dokuz bazıları on. Yani artır, artır, artıranlar var veyahut da eksiltenler var. Yani bu istikraidir. Ha, burada Şeyh Ali bin Hüzey, sekiz şart getiriyor. Bunların beşincisi ve kâle ta'ala وَمِنَ <gülüyor> النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْ دَادًا يُحَبُّونَمْ كَحُبِّ Orada tabi hava elif fazla. والذين آمنوا أشد حبًا لله وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوىهما الحديث متفق عليه من حديث أناس رضى عنه بودا شارتنا محبة شرطنا المحبة سرية أبو دا يعني بو علماء يعني Amel ve söz taksimatı içerisinde muhabbet nedir? Muhabbet kavl şey kalbini de hocam kalb. Amelul kalptir. Amelul kalp Yani muhabbet. Kalbin amelidir ha ve kalbi amellerin ilkidir. Yani bütün kalp bütün yani ameller kalbin sevmesine, muhabbetine bina eder. Yani, bu e, ince bir mesele ve çok mühim bir mesele. Şimdi kalbin muhabbeti amelin temelidir. Tamam. Yani amel, bedenin ameli kalbin muhabbetinden neşet eder. Yoksa bedenin ameli kalbin ilminden neşet etmez. Halbuki hani ilim ameli gerektirir. Diyorsun ya. Veyahut da ilim amelden önce gelir. Şeriat bu kaydı getirmiştir. Lakin amelin Neşet ettiği yer ilim değildir, muhabbettir. Ha, istektir yani, sevgidir. Dolayısıyla insanlar ilim sahibidir ama amel yapmaz. Ama başkaları ilim sahibi değildir ama amel yapar. Ne için? Çünkü ameli işlemek istiyor. Ha, çünkü sevgisi var. Yani isteği var. Çünkü insan ancak ne ister? Sevdiği şeyi ister. Sevmediği bir şey istemez. Ha insanın yani ameli muhabbetin muhabbetinden neşet eder. Birçok cahil, birçok mesela bilgi sahibi olmayan birçok Müslüman çok amel işlemek istiyorlar. Ve bilgi sahibi olmadıkları için ne diyorlar? Şeriattan sapıyorlar, bidat işliyorlar. İşte orada ilim. Yani ilim ne diyor? Senin o muhabbet, senin muhabbetini, senin niyetini, niyet denilen kalbin amelidir. Niyet, azmetmek, irade etmek. Sonra işte muhabbet sevmek veyahut da sevmemek kin öfke nefret sonra buz etmek isteyeti tevekkül etmek ha bunlar hepsi nedir bunların hepsi kalbin amelleridir kalbin amelleridir ve bunları hepsi bir şekilde muhabbete döner yani, yani ha muhabbet. ya yani muhabbetin varlığının üzerine bina eder veyahut da muhabbetin yokluğunun üzerine bina eder buz etmen nefret etmen kin vesaire Bunlar hepsine muhabbetin yokluğuna bina ediyor. Ama sen irade etmen, kastetmen, niyet etmen, ha, veyahut da işte dost edinmen, ümit, kar olman, tevekkül etmen, hepsi bunları niye bina ediyor? Muhabbete bina ediyor. Yani bu, ilimle amel arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Ha. Ama muhabbetle amel arasında bir ilişki vardır. Evet. Muhabbet varsa muhakkak amel işleyecektir. Çünkü istiyor ama ilmin varlığı ameli doğrudan gerektirmez ama ilim nedir? İmamdır ha, çünkü muhabbet kendi zatında ilmin nasıl yapılacağını bilemez ki Tam istek var, yapmak istiyor ama nasıl yapacak? bilmiyor ama istek yani arzu ve sevgi galip geldiği için bu sefer ne diyor? artık nasıl biliyorsa nasıl zannediyorsa öyle yapıyor çünkü yapmak istiyor e onu terbiye edecek ...irşad edecek, yani ilim de olmayınca... ...bu sefer bir şekilde yapıyor. Ha bu hal bazı durumlarda... kendisi mazeret olabilir. Ne eğer? Risalet gelmemiş ise... ...yani fetret ehli. O da bu kitabın konularından birisi olacak. Yani fetret ehli olması. Yani risalet gelmemiş. veya da risalet gelmiş ama ona ulaşmamış. veya da risalet gelmiş ama... ...risaletten istifade edememiş. İstifade edememiş. İstifade etme imkanı olmamış. Risalet var... Mesela şu zamanda olduğu gibi Risalet var. Mevcut ha. Yani Kur'an'da mevcut. Kendi dilinde hatta mevcut. Ee, hadis kitapları var. Tercüme edilmiş. Hatta ulemanın kitapları var. Vesaire vesaire. Ama o Risaleti sana ulaştıracak ulema yok. Ulema olmadığı için sen yani o Risaletten istifade edemiyorsun. Risalet var. Ama istifade mümkün değil. Gibi hallerde mesela bu haller sana mazeret olur. Ha, i̇steğinle yani, sevginle, muhabbetinle amel etmişsin. Allah Azze ve Celle inşallah ameli kabul eder. Fetret ehli o muhasebiyle. Ama ilim yani ilimle beraber sadece yani muhabbet ama ilme ulaşma imkanı da var. O da ne etmiş? Yani ilimden sapmış. Yani hak yoldan sapmış. Sünneti muhalif davranmış. Bidat işlemiş. O maziret müddet değil. Maziret değildir. Yani el muhim muhabbet yani beşinci şart. Altıncı şart وقال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا yani kibirli olmamak yani kibirli olmamak kibirli olmamak yani ne yeri ne sağlar kibirli olmaman yok buyin itaat etmen. yani el kabul ve inqiyat şartı bu. Kabul ve inqiyat yani mesela bazı alimler bunu ayrı zikreder. El kabul ayrı şart, el inqiyat ayrı şart. O zaman ne oluyor mesela burada el kabulü ayrı getirsen o zaman 9 olmuş olacak. Bu genel olarak bütün bu şeyler bunlar istikraî taksimatlar ha. Yani burada bazıları buna kafayı takıyorlar. Diyorlar ki bunun delili nerede? Delil yoksa o zaman bu sahih değildir. Yani o tevhidin taksim edilmesi olsun. Veyahut işte şirkin ve küfrün taksim edilmesi olsun. Hani şirkul asgar, şirkul ekbar, kufrul ekbar, kufrul asgar gibi taksimatlar. veya da muvalatın taksimatı. Kubra, sogra vesaire gibi. Bütün bu taksimatlar bunun hepsine istikrai yani. yani. Bunlarda bir şey yok, bir mani yok yani. Bu, bu e, meselenin daha iyi, anlaşılması için, daha iyi izah edilebilmesi için ulemanın yani edindikleri istilahlar. Bundan şu bir yok. Burada sekiz, sen bunu dokuz da yapabilirsin. el kabul ve inqiyâdı birbirine ayırarak veyahut da burada mesela yani belki birisinin diğerine katabilirsin. Burada ayna ayla zikrettiği. Bir rakamın sayı düşürürsün ya da çoğaltırsın. يعني بوردة يدنجي شرط القبول والانقيات. ثم سكز وقال تعالى فادوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه من حديث أتبان أتبان الرضى عنه. بوه عن شرط اخلاص شرقي يعني إخلاص إخلاص إن زت نادر. ريا يعني ايه بيت شيء يعني إخلاص ضد يعني ترك الشرك عموما ترك الشرك يعني اخلاص ترك الشرك وال8 الشرع قال تعالى وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه رواه مسلم من حديث أبي مالك الاشاعي عن أبيه bu hangi şart? <gülüyor> Kufur ve ta Kufur ve tavuk şartı. Ha, bunu kimisi getiriyor mesela, kimisi getirmiyor. E ama tabii bu yani la ilahe illallah'ın olması için elbette şart. Ha, şimdi burada bunlar o zaman yani Şeyh Ali Şeyh Ali bunu Kudair Hafizullah'ın zikrettiği la ilahe illallah'ın hakikatı için var olması gereken, tahakkuk etmesi gereken 8 şart getiriyor sekiz şart bu sekiz şart hepsi var olması gerekiyor bu şartların birisi düşerse o zaman İslam'ın hakikati de bozulur ha. İslam'ın hakikati bozulur o zaman yani hani İslam'ın tarifi nasıl yapmış Demiştik ki eli sistemüllahi bittahhit walkhulusu min alşirk walinqiyadullahu nasıl olacak o zaman bunlar? Bir bil sonra, bil alimi sanra el alimi ve cıdı ve ixlas ve ve ve mühabbet ve kabul ve inquietin ixlas ixlas zikretik kafirin betta yani kafirin bettağut ve qaılan qaılan diyebilirsin yani bu şekil şart hepsine var olması lazım ki kelime tevhid la ilaha illallah hakikatında sahih olsun hakikatında hükmünde değil ama bunu çok yani çok Müslümanlar bunu karıştırıyorlar. Özellikle bu yani aşırı taife hep yani burada işte birisi la ilahe dediği zaman yani şartları biliyor mu? Elbette bilmesi lazım. Zaten o şartları bilmiyorsa ve o şartları yani getirmiyorsa onun la ilahe illallahı sahih değil hakikatte. Lakin senin ona hüküm verme noktasında sen bunları araştırma mecburiyetine değilsin. Onlar nasıl anlıyorlar? Diyorlar ki işte bunlar kelime-i sayı olması için bu şartlar var olması, tahakkuk etmesi lazım. Dolayısıyla biz ona İslam hükmünü verebilmemiz için İslam hükmünü vermemiz mümkün olması için ne etmemiz lazım? O şartlar var mı yok mu? Önce bir araştırmamız lazım. Yani ne diyorlar? Şahısta tevakkuf ediyorlar. Ha Bu bidat. Ya, bu bidat. Yani İslam'ı izahar eden bir şahısın İslam hükmünü vermekte tavakkuf etmek bu bidattır. Ama onun İslam'ın izah ettiği İslam'ı bozan aynı zamanda küfürü de izah ediyorsa o zaman elbette ne vermen lazım ona hüküm olarak zahiri küfürüdür. Yani şimdi adam hem namaz kılıyor ama aynı zamanda CHP rozeti taşıyor. Veyahut da Mustafa Kemal'ın kellesini takmış onu taşıyor. Nam, aynı yani aynı şahıs. Hem namaz kılıyor hem de küfür izahar ediyor. veyahutta da hem namaz kılıyor ama o namaz kılan, kılan şahıs aynı zamanda kanun vaz ediyor. O zaman neye göre hüküm edeceksin? Yani izahareti İslam'a göre mi izahareti küfre göre mi? Göre. Küfür çünkü küfür orada galip gelirin yani, Küfür ne İslam'ı bozar. Küfrün varlığı İslam'ı bozar. Ama İslam'ı izahar ediyor. Mesela İslam'ın izhar ediyor. Aynı zamanda onun izhar ettiği İslam'ı şüpheye düşüren bir durum da var. O zaman ne edeceksin? Şüpheye düşürün. yani Kesin değil. Yani namaz kılıyor. Ama mesela namazı misal namazı Diyanet İmam arkasında kılıyor. Müslüman, Müslüman. Ha, o zaman bu hükümde nedir? Hükme hükme Müslümandır. Yani izha, İzhar etti İslam'dır. Lakin yani onun yani Diyanet imamı arkasında namaz kılması elbette onun İslam'ında bir şüphe var ediyor. Ne manada? Yani İslam'ı yani anlamamış. Yoksa İslam'ı anlamış olsa şu vaziyette yani Diyanet imamı arkasında namaz kılmaz dersin. Diyebilirsin. Yani diyebilirsin. Dolayısıyla dersin yani bu İslam'ı net anlamamış. Yani doğru anlamamış herhalde. Veyahut da bu yani farklı da olabilir. Yani namazı gerçek olmayabilir. Ne manada? Yani itikaden itikadı sahih olmayabilir. O zaman böyle birisinin hükümde yine Müslümandır yani ona İslam hükmü verme mecburiyetindesin. Çünkü İslam'ı izhar ediyor ve İslam'ı izhar etmekle beraber hiçbir küfrü de izhar etmiyor. Ama o hal yani Türkiye vakasında Diyanet imamı arkasında namaz kılması onun imanın sihatı noktasında bir şüphe oluşturuyor. O şüpeden ötürü onda yani onunla muamelede tavakkuf edebilirsin. Tavakkuf ne için yani ondaki şüpheyi gidermek için. Şüpheyi gidermek için. Ha şüphe şüpheyi gidermek de ne zaman yani gerekli olur? Eğer senin onunla bir muamelen varsa. Ha, muamelen varsa o zaman şüpheyi gidermek için yani tavakkuf ne manada? Mesela o Diyanet imamın arkasında namaz kıl kılan şahıs başka bir Mahalle mescidin imamı mesela farz edelim. Senin mahallenin imamı yani. Senin mahalledeki mahalle mescidin imamı o. Ama o, o senin mahalle mescidin imamı gidiyor falan falan. Diyen sadece Diyanet imamı demeyelim mesela. Ya Diyanet imamı bir tane mescitte namaz kılıyor. Ha şimdi ona İslam hükmü elbette verirsin. Lakin o Diyanet imamı arkasına namaza durması onun imanı noktasında bir şüphe oluşturuyor. Ama senin mahallenin mescit imamı, yani sen pekir onun arkasında namaz kılabilir misin? Ha şimdi bu hususta tavakkuf edebilirsin. Ama o şüpheyi yani seninle doğrudan bir ilişkisi olduğu için netice senin mahallenin mescit imamı, o zaman ne o yani tavakkuf edip oradaki o şüpheyi izah etmek için elbette sualler de bulunabilirsin. Yani gidip ona yani bu im imanını imtihan etmek yani ne manada yani şüpheyi def etmek için var olan şüpheyi def etmek için elbette gidip şüpheyi izah etmek için bazı şeyler sorup onların cevaplarını talep edebilirsin bu o bidat olan tavakkufu ve imtihana girmez ha? bidat olan tavakkufu imtihan nedir? İslam'ını izahar ediyor ve onunla beraber ne küfrünü izah ediyor ne de bir şüphe yani onun imanı şüphe düşürecek bir vaka da yok sırf onun yani e, o halde olması yani seninden başkası olması senin tanımadığın birisi olması bu aşırı, aşırıcılar aşırılı böyle seni tanımıyor sen onun için yani bir meçhul bir şahsiyetsin her meçhule karşı bunu aynı şekilde uyguluyorlar. Diyorlar ki biz bunun önce ne bilmemiz lazım? Yani şu şartlar var mı yok mu? Erdoğan'ı tekfir ediyor mu? Sistemi tekfir ediyor mu? İşte vesaire vesaire. Yani kendi tabii kendi düşünceleri dahilinde o da ayrı mesele. Yani oy kullananları tekfir ediyor mu? Okula göndereni tekfir ediyor mu? Şunu tekfir ediyor mu? Bunu tekfir ediyor mu? Onları bilmeden biz ona İslam hükmünü veremeyiz diyorlar. Ha bidat burada. Aşırılık burada. Yoksa senin onu gerektiren, yani o tavakkufu gerektiren bir hal var olmuş ise tavakkuf etmen bu bidat değildir. Bilakis bu yani imamlarımız olan bir davranıştır. İmam Ahmet de. Sonra İmam Ün-i Rahimullah e, bunu kendisi bahseder. Hat şeyden de getirir. Neydi ismi? Şimdi aklıma gelmiyor. Hanbeli ulemasından yani Mısır'a vardıklarında o zaman Ubeydiler Mısır'a hakim o da talebelerine yani bu şekilde tavsiyede bulunuyor. İbn-i Merzuk, Atman. o da yani mescitlerde namaz kılmamayı talebelerine tembihliyor. El-Muhim bahisi geldiğinde inşallah daha şey, ayrıntılı işleriz ama burada yani El-Muhim burada bu şartlar İslam'ın hakikatı. Hakikatının varlığı için şarttır. Yoksa hükmen İslam burada konu olan değil. Ha buna da ne bir fasılda takip ediyor? Faslun bu fasılda da yani bu bahsettiği şartlar ulemanın sözüne de geçiyor. Onu yani zikretmek için bu faslı da diğer faslın akabinde zikretmiş. Diyor ki Hâle hazmin i Hazmini Rahimullah ve kâlese iru ehl O zaman burada yani ne? Ee, naklediyor. İcmâ. Yani kâle sâiru ehlilislam İcmâ ile o zaman kullu meni 'teqada bi kalbihi i'tikâden la yeşukku fihi Bu ne? Kullu meni 'teqada bi kalbihi İ'tikat, kalbin itikadi nedir? Kalbin sözü. Yani bunun için ne lazım gelir? İtikad edebilmesi için? Bilim. İlim. ilim, marifet. O zaman bu ilim İlim şartı. Yani kullu men a'teqada bi kalbihi bu ilim şartı. İ'tikaden la yaşukku fihi bu nedir? Adrian. Adem uşak. Yani yakın şartı. Ve <tüksürük> qâle bi lisanihi la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu ne? lisan. Ve enne kulle ma jâe bihi hakkun. Bu nedir? <tüksürük> Tasdik etmesi. yani kabul, kabul, kabul, دِينٍ ve anne kolle ma jaa bihi hakun ve beriy min kulli dinin siwa din sallallahu sellem bu da nedir küfür küfür be da buna giriyor çünkü Beri olmak nedir yani terkdir kazan da buna giriyor o zaman burada şimdi bak yani İbn Hazm Rahimullah kaç şart saydı şart bir yani ilim şartı yani etakade kalbihi La yeshuku fihi yakin şartı. Ve قال بليسان قول لسان شرطه أن كل ما جابه حق قبول إنقياد شرطه وبريا من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم بندر إخلاص و كفر بالتعود. Altı şart. Sayde. Muhabbeti de. yani şeye sokabilirsin. وبريا من كل دين. و أن كل ما جاء به حق İhtika, yani itikad, yani onlar hepsi buna, yani muhabbette bunlara tabi, manada tayin edebilirsin. Ha böyle birisi, fe innehu muslimun mu'minun leyse aleyhi gayru dhalik. Yani, o zaman burada ne? i̇bn hazm -i Rahimullah, yani ümmeti İslam ehlinin icmasıyla diyor, şu şartlarla beraber eğer birisi la ilahe lah derse, Muhammed Resulullah derse o zaman nedir? Müslümandır, mu'mindir diyor. El-Fesal'in sana ve kâle şeyh Suleyman ibn Abdillâh ibn Muhammed ibn Abdül Vâhâb, râhîmullâh. Bu Muhammed ibn torunu, oğlu Abdullah'ın, oğlu şeyh Suleyman. ''İnne'l-nutqa biha'' yani neyle? Bi kelimet-i nutqa biha min ghayri ma'rifati ma'nâha ve la من التزام التوحيدي وترك الشرك والكفر بالطاغوت فإن ذلك غير نافع بالإجماع إن النطقة بها وضعا بردان يعني التلافذ ذنبخسديو يعني قول الليسان من غير معرفة معناها إلمسيز يعني إلم شرط ولا عمل بمقتضاها هو عمل يعني أموما القبول والإنقيات من التزام التوحيدي وترك الشرك هنا أبو ترك الشرك والتامزها إخلاص والكفر بالطاغوت كفر بالتعود فإن ذلك غير نافع بالإجماع إجماعنا كلياً وقال الشيخ عبد الله بابوتين رحمه الله وقد تظار وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال وضع ne diyor? İkhlas ha? şartına. İkhlas şartına. İcma'an bütün ameller ve sözlerde de şarttır ikhlas. Ve kala şeyhu Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammed ibn Abdülvahab rahimullah ecma'al ulamâ'u salafan ve khalafan min as ve tabi'in ve al-ımmeti ve jami'i ehli sünneti anna'l mar'a da illa min al-şirki al-akbar وَالْبَرَعْتِ مِنْهُ Bu da ne? يَكُنُوا مُسْلِمَنْ اِلَّا بِالتَّجَرُّ دِمِنِ الشِّرْكِ Şirk-ül Ekber bu nedir? İhlas şartı. وَالْبَرَعْتِ مِنْهُ Yani beri olmak. Yani bu ihlas. O zaman burada yani etti? Şimdi Şeyh Ali Hudayr Hafizullah. Yani bu şartlar ulemanın sözlerine de geçiyor. Yani bu bahsettiği bu 8 şart. Ulema da bu şartları Kelime-i tevhidin hakikaten var olması için yani la ilaha illallah'ın Allah katında hakikatte sahih olması için bu şartlar var olması lazım. Eğer bu şartlardan birisi yok olursa o zaman kelime-i tevhid de bozulur. Tamam buraya kadar. Ondan sonra zaten ikinci bab şirkin hakikati. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ilaha illa